751. konu Hazreti Peygamber'in ahlakı ile ilgili Hazreti Ayşe'nin söyledikleri Hazreti Ayşe'ye "Bana Rasulullah'ın ahlakından haber ver." dedim. Hazreti Ayşe "Sen Kur'an okumuyor musun?" dedi. "Evet okuyorum." dedim. Hazreti Ayşe "İşte onun ahlakı Kur'an'dır." dedi.